756. konu, Ebu Ahmet bin Kahş'ın, kız kardeşi Zeynep validemizin tabutunu taşımakla kalbindeki acıların biraz olsun hafiflediğini söylemesi, Abdullah bin Ebi Selî şöyle anlatıyor, gözleri görmeyen Ebu Ahmet bin Kahş'ı, kız kardeşi Hazreti Zeynep'in tabutunu taşırken gördüm, bu sırada bir yandan da ağlıyordu, Hz. Ömer ona, ey Ebu Ahmet, bırak da başkaları taşısın, çünkü çok büyük bir kalabalık var, ezilebilirsin, dedi. Bunun üzerine Ebu Ahmet, ey Ömer, biz her türlü hayra onun vasıtasıyla nail olduk, Hazreti Zeynep'in Hazreti Peygamber'le evlenmesine işaret ediyor, onun tabutunu bu şekilde ağlayarak taşımak kalbimde hissettiğim acıları biraz olsun hafifletmektedir, dedi, bunun üzerine Hazreti Ömer, öyleyse onu taşımaya devam edebilirsin, buyurdu.